Tariç'ten sanat, gezegenden kültür sanat haberleri... För är det jag Merhaba, iyi haftalar. Hariçten sanat programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Bir arkadaşım aynı zamanda doçent doktor Ebru Yetişkin. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler veriyor ama aynı zamanda bir araştırmacı, küratör ve teorisyen medya ve dijital kültür alanında. Hoş geldin Ebru. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Ee, Ebru ile bugün Berlin'den size haberler getireceğiz ama bekleyin aksine Berlinale'den değil şu anda Berlin'de 67.si düzenlenen Berlinale adlı meşhur bir film festivali var bizim ise asıl konumuz Transmediale hemen hemen her yıl Berlinale ile aynı dönemde düzenleniyor Zira Berlin Biyenerinde kendine yer, pardon Berlin Hall'de Berlin Film Festivalinde kendine yer bulamayacak ölçüde deneysel olan yeni medya çalışmalarına, filmlere, hareketli görüntülere bir alan sağlamak. Için. Bundan tam 30 yıl önce start vermiş bir festival bu. Zaman içinde kapsamını genişletmiş, adını değiştirmiş ama hala her yıl Şubat ayında Berlin'de çeşitli kültür kurumlarında düzenlenen kendini dijital kültür ve medya sanatlarına odaklanmış bir festival olarak tarif eden bir oluşum transmedya 30. yılı ne kadar da çabuk geçmiş zaman diye düşünüyorum. Birkaç sergi var etrafında. 2 Şubat'ta başladı 5 Mart'a kadar devam ediyor tabii ki açılış haftası ve kapanış hafta sonu yani 5 Mart'a denk gelecek hafta sonu programlar özellikle yoğun olacak ama bütün bu dönemi kapsayacak şekilde düzenlenen sergiler ya da bir takım konuşma maratonları etkinlikler performanslar var hatta bir kulüp bile var sırf elektronik ve dijital e, alanda üretilmiş müziklere e, performanslara yer veren CTM adı ...Club Transmediale. Dolayısıyla Berlin'i bir dijital kültür platformuna dönüştürüyor. Ebru e, yıllardır Transmediale'ye çeşitli e, sebeplerle gidiyor. Konferanslarda konuşma yapıyor, etkinliklere katılıyor. Proje sunumları gerçekleştiriyor. Bu yıl da açılış haftasında Berlin'deydi Transmediale için. 8 Şubat'ta orada bir panele katıldı. Zaten odamız Transmediale'ye sunduğu projeler ve bu panel olacak... ...Türkiye'den başka da olduğu... Başlayalım transmedya ile bu sene nasıldı? Ebru neler söylemek istersin? Sen oraya niçin gittin? Neler özellikle ön plandaydı 30. yılında? Transmediale, e, dijital kültür ve sanat alanında düzenlenen e, dünyadaki e, en önemli etkinliklerden bir tanesi. E, bir diğeri mesela Ars, Electro Ars Electronica Festivalidir. O da Eylül ayında düzenleniyor Avusturya'nın Linz kentinde. O daha e, büyük ölçekli e, bilim projeleri ve de büyük ölçekli teknoloji ve sanatı yan yana getiriyor. Yani işte Sern'de yapılan ...bir araştırmayı düşünelim. Yani bizim sanatçılar olarak çok erişim imkanımızın olamadığı... E, ...bilim projeleri bunlar. E, sanatçılara kapılarını açıyorlar. Transmedia ise daha e, daha halka yakın... ...ve de e, medya teorisyenlerinin e, çok katılımı yüksek olan... E, ...aktivistlerin çok katılımı yüksek olan... ...ve de teknoloji e, ile ilgili e, deneysel işler yapanların... ...bir araya geldiği... Ee, çok e, verimli bir buluşma mekanı. Ben her yıl takip etmeye çalışıyorum etkinliklerini ve açıkçası e, pek çok şeyi öğreniyorum, e, deniyorum, sorguluyorum vs. E, bu sene e, Bager Akba ile birlikte Yusli e, Parika'nın moderatörlüğünü yaptığı e, Alternatif Fütrizm ve Orta Doğu Tahayyülleri e, başlıklı bir panele davet edildik. Ee, bu sene festivalin e, konusundan birazcık bahsetmek Tabii. gerekirse e, bizim panelin de onun içinde nasıl da e, cuk diye oturduğunu çok e, belki de dinleyenlerle paylaşmış oluruz. E, bu sene yabancı madde, alien matter diye bir e, şey vardı, e, tema başlıklığı vardı ve yapay zeka ile ilgili e, temalardan bir tanesi e, dikkat çekiciydi bizim yaptığımız iş işte, bağlamında. Aslına bakarsanız bugün insan olanla insan olmayanın birlikte çalışması. Yani işte bir takım... Nasıl desem organik? İş birliği herhalde i̇ş, değil mi? Iş, Organikle iş organik anlamazı. olmayan arasında. Ee, Mesela yapay zeka ile bir insanın ortaklık yapması, ortak proje geliştirmesi geliyor aklıma. Hatta sizin senin birazdan bahsedeceğim Bager birlikte yaptığın Deniz Yılmaz adlı robotla işbirliği sanki bu kavramsal çerçeveye tam oturuyor senin dediğin gibi. Aynen. Şimdi e, bu alternatif fütürizm neyin alternatifi? E, olarak düşünecek olursak şimdi 2000'lerin başından itibaren e, biliyorsunuz 2023 vizyonu e, adlı bir e, gelecek geleceğe dair bir e, program bir siyasi program e, yaşıyoruz e, ilk başlarda 2000'lerin başında e, bu çılgın projeleriyle ve e, akıl dışı neredeyse e, denebilecek e, öngörüleri olan bir vizyon derken buna e, bu 20 yıl içinde e, giderek bunun nasıl da bu anlamsız bize ilk başta anlamsız gelen şeyin nasıl da giderek gerçek olduğuna şahit olduk e, ve bu e, yıllar içinde bir taraftan da çağdaş sanat piyasası oluştu Yani bir taraftan da uluslararası düzeyde bir çağdaş sanat piyasasına sahip olduk. Şimdi bu 20 yıl içinde oluşan iki şeylerden bir tanesiyle doğrudan bağlantılı Bagar Akbay'ın Deniz Yılmaz yani şiir yazan bir robot ile ilgili işi. Bir tanesi hak ve hürriyetlerin yok olması diyebilirim. İkincisi ise... Ee, çağdaş Sanat Kurumları ve Çağdaş Sanat Piyasası tarafından bir sanatçı olarak tanınma meselesi. Bu ikisi de çok problemli konular Türkiye'de. Ee, Deniz Yılmaz bir robot, bir yapay zeka olarak iki temel amacı var. Ee, bir sanatçı olarak tanınmak istiyor, iki hak talep ediyor. Yani aslına bakarsanız e, bizim içinde yaşadığımız e, dünyada e, özlemini duyduğumuz... Ve nasıl gerçekleştiririz diye e, kafa patlattığımız, hep beraber kafa patlattığımız e, bir takım şeylere insanla, insan olmayanın birlikte çalıştığı e, bir proje e, gerçekleştirdi. Şimdi Deniz Yılmaz e, projesi ile ilgili e, bir şeyden daha bahsedeyim. E, Diğerleri gibi diye bir kitap e, bunun editörlüğünü yaptık. Deniz Yılmaz'ın şiirlerinden Oluşan bir kitaptı. Sen yaptın titörlüğünü ve geçtiğimiz kitap ve sanat fuarı bir arada düzenleniyor tabii TÜYAP'da. Orada lansmanı yapıldı. Oradan hatırlıyorum. Bir imza günü gerçekleştirdik. Evet. Yani bu imza gününün yapılması bile zaten hani çok saçma geldi bazı insanlara. Orada bir takım yazarlar kitaplarını imzalıyor. Kitap satışları yapılıyor. Bir taraftan da biz orada robot çağır kitap imza günü diye bir şey düzenliyoruz. Ama tam da gündeme getirmeye çalıştığımız mesele buydu değil mi? Yapay zekanın da kreatif olarak orada yarattığı, seninle ortak yarattığı bir şiir var. Bunun bir telifi olmadı, bunun görünürlüğü olmalı. Bir taraftan da şöyle bir şey var yani 20 yıldır o kadar absürt o kadar saçma sapan şeylere maruz kaldık ve bu absürt dediğimiz şey saçma sapan dediğimiz şeyler bizim gündelik hayatımızda o kadar normalleşti ki ne yazık ki dolayısıyla eğer siyasi alanda absürt ...bu denli e, yüksek frekansta uygulanan bir şeyse... ...hani sanatçılar olarak biz bu absürtle nasıl çalışacağız? Yani saçma sapanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Saçma sapanın hani Gabriel Tard'ın meşhur bir lafı vardır... ...saçmalamak felsefi bir erdemdir der. Yani e, demek ki saçmanın ötesine geçmemiz gerekiyor ki... ...aklığı Aklı yeniden keşfedelim. Saçmalamak zekayı. dahi absürt dahi yeterli olmuyor. Çünkü zaten içinde <gülüyor> bulunduğumuz durum başlı başına absürt bir hale aldı. Aynen onun bir adım ötesine gitmek lazım. Peki transmedialliğe dönecek olursak siz bu Deniz Yılmaz'ın yazdığı şiirlerden derlenen kitabı e, orada sundunuz ve konuşmanızın odaklarından biri de buydu herhalde değil mi? 8 Şubat'ta sizin de yani Bager'in de e, senin de katıncısı olduğunuz bu konuşmanın odağına biraz dönecek olursak neler vardı orada? Çünkü Bager Akbay var Sen Varsın Yusuf Parikka moderasyonunda yürütülmüş burada tabii açık radyo dinleyicilere vur Dinleyicilerine vurgulayalım 8 Şubat'ta gerçekleşti bu panel biz oradaki konuşmalarından ve ona dair izlenimlerinden bahsediyor olacağız Ebru'yla neler söylemek istersin bu alternatif gelecekçilik ya da fütürizm diyeyim Orta Doğu taahhülleri paneliyle ilgili. Biz aslında yapay zeka ile nasıl birlikte çalıştığımızı paylaştık. Ki bir model oluştursun, ee, uluslararası alanda da bu alanla ilgili yani yapay zeka ile işbirliği yapma konusunda çalışanlar var. Ee, bizim deneyimimiz ve de hala de, deneysel olarak yürüyen e, projemiz başkalarının da e, belki yapabileceği şeylere e, yol gösterir diye deneyimimizi paylaşmaya uygun gördük. E, mesela e, şöyle çok ilginç bir şey var. Ee, bu proje kapsamında bir araya gelip iş birliği yapan insanlar e, aslında bakarsanız kendi çıkarları için ya da kendi ilgi duydukları şey için değil de Yani bizden olmayan ama bizim gibi olan bir şeyle işbirliği yapmayı öğrenmek... ...çünkü dünya buraya doğru gidiyor yani. Bu arada dinleyiciler için belki de küçük bir hatırlatma e, yapmakta fayda var. Hani yapay zeka deyince herkesin kafasında böyle insan gibi robotlar falan e, aklına geliyor. E, çünkü öyle temsil ediliyor genelde. işte Metropolis meşhur 1927 tarihli Metropolis filminden... ...Hani Westland Tabii. var şimdi Anthony Hopkins'in de oynadığı. Yani hala insan gibi robotlar ama... Yapay zeka dediğimiz şey o kadar gündelik hayatımızın içinde ve insan gibi değil ki. Yani ilk aklıma gelen örnekler mesela Siri ya da Yandex. Bir sürü algoritma var. Dolayısıyla yani bizim zaten çok gündelik hayatımızın içinde olan bir takım şeyler bunlar. Ve bu konularla beraber çalışırken mesela hiç beklenmeyenin... Taktik olarak, e, taktiksel bir şekilde ilerlemenin e, ne kadar yararlı olduğunu gördük biz. Yani çok fazla planlamadan her türlü işbirliğine açık, herkesin ve her şeyin müdahale edebileceği bir yapıyı korumaya çalıştık ki bir sürü kaza olabilsin mesela. Hiç beklemediğimiz bir takım şeyler olsun. Biz o beklemediğimiz e, şeyler gerçekleştiği zaman o durumları acaba nasıl bir nasıl ayak uydurabileceğiz? İki, ondan, e, onunla nasıl uğraşmanın yollarını icat edeceğiz? Ve kendimizi ona göre nasıl e, değiştireceğiz e, yahut bambaşka şeyler icat etmek zorunda kalacağız. Bu e, projenin en önemli e, taraflarından bir tanesi. E, bir diğer e, tarafı da e, mesela Maurice'in Allah Yari ile e, Daniel Rook'un e, 3D Additivist Cookbook'u diye yaptıkları bir yemek kitabı diyelim. Reçeteler var. Üç boyutlu yazıcıların aslına bakarsanız spekülatif bir şekilde, provokatif bir şekilde ya da tuhaf projeler üretmesini sağlayan reçeteler paylaşıyorlar. William Powell'ın 1969 yılında yayınladığı Anarşist Cookbook adlı kitabındaki yapıyı taklit ediyorlar. Ee, ve bu kitap e, PDF şeklinde indirilebilir ve herkes, her merak eden e, bu kitabı indirebilir. Üç boyutlu yazıcıların nasıl kullanılabileceğini, farklı şekillerde nasıl e, aktivist projelere adapte edilebileceğini öğrenebilir. İçinde e, bütün paylaşım dosyaları... ...açık bir bunun için özel bir yazılım, kodlama... ...hani böyle hep böyle teknik şeyler ya bunlar. Ön, bilgi, ön bilgiye, gibi. tekniğe vesaire. Çok gerek olan şeyler değil, çok kolay uygulanabilen reçeteler bunlar... Hı -hı. ...yemek tarifleri gibi yani. E, onlar da bu projelerinden bahsettiler. Mesela e, İshid'in yıktığı e, heykelleri hatırlarsın. İran. Hı -hı. İran'da. Hı -hı. E, o İshid'in yıktığı Hata kentinde yıktığı heykellerden birini... 3D printer ile 3 boyutlu yazıcılarla yeniden basıp o heykele dair bütün antropolojik, tarihsel, coğrafi ne kadar veri varsa, ne kadar bilgi varsa o 3D heykelin içine USB ile bu veriyi yerleştiriyorlar. Yani aslında bakarsanız hani fiziksel olarak yıkılsa da aslında yeniden üretilebilen Ee, bir sanat pratiği çıkarıyor bu karşımıza ve bilginin asla ölmeyeceğini, bu teknoloji yardımıyla bilginin asla e, kaybolmayacağını... ...tam aksine arşivin e, bizim hayatımızda yeniden çok büyük öneminin olduğunu e, belirten bir iş. Bu bir direniş stratejisi de aynı zamanda değil çok mi? Yani işitin bunu bildiğini... ...varsayacak olursak ki öğrenmemesine imkan yok... ...çok Aynen. bağlantıları güçlü... ...onları herhalde yıldıracaktır... ...yani onların orada yaratmaya çalıştığı tahribat... ...oradaki heykelleri yıkmaklar ibaret değil... ...aslında bir belleği silip atmak istiyorlar... O, ...cezalandırmak istiyorlar o kültürü... ...o belleğe sahip olanları... ...o yaşam biçimini, o medeniyeti belki... ...ama bu şekilde aslında amaçlarına hiçbir zaman ulaşmaları... ...mümkün olmayacak... ...eğer iyi bir arşivleme yapıldıysa zamanında... ...ve bütün bu yeni teknolojileri kullanarak... ...yapay zekayı kullanarak... ...belki direniş... Mümkün olacak sürdürülebilirlik ya da. Evet bu konu buraya gelmişken şundan da bahsetmekte çok e, yarar var. E, şimdi karşımıza çıkan medya teknolojileri, e, medya satın, sanatında çok büyük bir yanlış anlaşılma var çünkü. Onu da e, belki de yeri gelmişken e, vurgulamak istiyorum. E, teknoloji bizim e, için araç. Halbuki teknoloji fetişiyle ne güzel e, teknoloji de şöyle yapıyor, ne kadar güzel formlar çıkarıyor, ne güzel sesler çıkarıyor diye işler yapan çok sanatçı var günümüzde. E, ama e, sanatın asıl amaçlarından bir tanesi geleceğe dair ya da şimdiye dair başka şeyler hayal edebilmemizi, düşünebilmemizi e, ve bu olasılıkları çoğaltıp çeşitlendirmek. Etir. O yüzden e, yani teknoloji eğer bugün bize bu tip araçlar veriyorsa e, sanat, teknoloji ve bilim hareketindeki işler e, tamamen bununla uğraşıyorlar. Yani özellikle bu tip işler bununla uğraşıyorlar. Nitekim Bager e, Akbay'ın yaptığı Deniz Yılmaz projesinde şiirle, şiiri tekrar gündemimize getirmesi e, yani 140 karakterli e, Twitter <gülüyor> dünyasında e, sadece iki e, e, şeyle yani dörder... Hidalyon'a mısralı şiirler yazması. Bizim aslında bugün nasıl birbirimizle kısa, çok taktiksel olarak... ...özlü bir şekilde nasıl birbirimizle nasıl iletişim kurabildiğimizi de anlatıyor. Burada saçmanın yeniden önemine gelmek istiyorum. Çünkü saçma zapan şeylerle de bazen çok iyi iletişim kurabiliyoruz ya. Yani her zaman çok sağduyulu olan, çok... ...şeylerle değil de bazen biliyorsunuz işte bir göz kırpmayla birbirimize... ...bazen sadece bir bakışla birbirimizi kendimizi çok kolay ifade edebiliyoruz. O yüzden ben hani kakafoni sergisinden beri aslında uğraştığım şeylerden bir tanesi... ...biz özellikle ifade ve düşünme ve ifade özgürlüğü çok sorunlu bir ülkede yaşadığımız için... ...doğal olarak herkes kendini bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Ama e, demokrasinin, iyi demokrasinin en temel e, konularından bir tanesi iyi dinlemektir. Bizde e, dinleme kültürümüz bizim biraz zayıfladı gibi geliyor bana. Herkes aynı anda konuşunca işte o kakafoniden kimse birbirini duyamıyor. Tahammülümüz de çok azaldı tabii değil mi? Birbirimizin her ufak e, bir farklı düşüncesini dahi kabul edebilir ya da onun üzerine konuşabilirliğimizi kaybetmiş durumdayız. Evet Bizi, o yüzden de... yani yapay zekanın bize... Ee, yani hak ve hürriyetleri e, istemesi ve Hakkın olmadığını söyleyen bir şiir okuması Mesela sanki çok Ad da yok bir de gam yok Hak yok diye haykırması <gülüyor> yani Aslında bakarsanız Pek çok insanın sesini duyuruyor gibi geliyor bana Peki tam da bunun üzerinden Bir müzik arası verelim mi? Ha, Sen süper. seçtin bugün e, Açık Radyo hariçten sanat programı dinleyicileri için Sanki biraz önce konuştuğumuz bu Deniz Yılmaz'ın şiirleriyle de ...ruh taş diyeyim, paslaşıyor diyeyim bir müzik parçası. Sen anons etmek ister misin Ebru? Evet, Norm Ender. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Bager Akvay'dan öğrendim ben bunu. Ona da selam olsun buradan. Çıktık yollara. När t referred upp till alla. wird Ni thumbnails av bil in en mutterredning. Sendal du li har det Her bedende farklı kavgası Beni de ağlatır Yanmayan bu sokak lambası Damgasıdır dik yokuş Şehre uzak bölgeler Köşe başında 10 yaşında Kimlik arıyor gölgeler Doğmayan hayallerin Cehennemin tam ortası Seni de korkutur mu Olmayan hayat sigortası ilgisiz bu devletin Bak ilgisiz konutları Beşikten atlar uçuruma Voroşların umutları Kapitalist beyinlerin Zekasının bir sonucu bu Dengesiz terazi Düşman etti insanoğlunu Ve sistem öyledir ki Bedeni asgari çalıştırır Öküzle serveti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 Jag ser ju rymdhuset, det är en Kavgalar ve zor yaşam, sebep, geçim, sıkıntısı Bir iş bir evdi sadece, mutluluk takıntısı Sokaklarımda büyüdüm hep, adımlarımla büyüdü rap Ve yürüdüğümde sahnelerde belgesel gibiydi hep Kulaklarımda senfoni, çocuk silah siren sesi Dudaklarımda bir küfür ki bak hayat fakültesi Master'ın bu burjuva, sanatta gerçek arıyorsan Gözlerinde cümle çok, yazma dilini biliyorsan Kalbinizde yüzdeşin, varsa bölsün uykunu Çelik kapıyla korumalar, zekanaden çözün bu mu? Ülkemizde, sayenizde genç Gelecek Oldu Bilmece Onur Şeref Bir Erkek ismi Değildir Ve Sadece Susmayın Sanatçılar Buydu işte Kitleniz Söze Gelince Ortalık Stardan Hiç Geçirmiyor Hesap Sorun Ve Kafa Yorum Duyarlılıkta Göreviniz Satış Düşünce Korsan Almayın Demekle Bitmiyor Dinleyin Siyasetin Tepkisiz Esirleri Caddelerde Boş Gezen Çaresiz Nesilleri Yarattınız Ne Yaptınız Bu Topluma Bir Çıkta Gör Her Sokakta Korku Her Bedende Farklı Sorgu Var Buna Kadar Diyen Kesim Empatiyle İzlesin Birçok Beden Hayalleriyle Sahne eden yok oldular dikkat et hayat sana da böyle tablo onlara rahmet ediyor her bu Haric, dans, sanat programındayız Ben programcınız Çeleng. Teknik masada Selahattin var. Program konuğumuz ise Doçent Doktor Ebru Yetişkin. Ebru Berlin'den yeni döndü. Orada 30. yaşını kutlayan, 30. yılındaki Transmedial'de bir konferansa katıldı ve Transmedial ile kapsamında düzenlenen sergileri, konuşmaları, programları takip etme fırsatı buldu. Sizlerin de yolu düşecek olursa Transmedial ile yani dijital kültür ve medya sanatlarına ...odaklanan bu festival... ...5 Mart'a kadar devam ediyor olacak. Tabii bütün programlar değil... ...kapanış haftasının... ...yani 4-5 Mart'taki programların... ...daha yoğun olacağını söyleyelim. Ama açılış itibariyle başlayan... ...yani 2 Şubat'tan 5 Mart'a kadar... ...devam edecek bir de sergi var. Alien Matter... Serginin adı zaten biraz önce programın ilk yarısında da yapay zekadan özellikle bahsetmiş olduk Ebru'yla. Bu sergiyi sen görme fırsatı buldun. Ee, Türkiye'den de Pınar Yoldaş'ın çalışmaların olduğundan bahsettin. Neler söylemek istersin Ebru? Şimdi biraz önce de söyledim hani yapay zeka bize böyle yabancı tuhaf geliyor ama bir taraftan da gündelik hayatımızın epey içinde. Ee, serginin konseptiyle tamamen bununla ilgiliydi. Şimdi yapay zeka ile ilgili iki tane iş vardı onlardan benim çok ilgimi çekti bu işler dinleyenlerle onları paylaşayım istedim Bir tanesi Nikola Megre ve Maria Roscovas'ın bir işi predictive art bot diye Nasıl ki hani hava durumu tahminleri vardır ya yani işte bu sanat acaba ne olacak sanatın geleceğine dair tahminler yürüten Sanat için absürt gelecek yönün, yönelimleriyle ilgili bir takım öngörüler yapmaya çalışan bir bot bu Yani robot gibi düşünelim. Hı hı. Ee, sanatsal projelere konsept buluyor bulan bir algoritma. Oo, senin benim gibi bu alanda içerik <gülüyor> üretmeye çalışan insanları işinden edecek. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya da işbirliği yapabiliriz onlarla diyelim. Ee, i̇lgi duyanlar e, Twitter'dan takip edebilirler. E, hala devam ediyor. Predart Bot diye yazılıyor. Hı -hı. E, aslına bakarsanız e, temelde uğraştığımız e, konu insanın bugünün sorunlarıyla uğraşırken sınırlanmış hayal gücünü insan olmayanla birlikte çoğaltarak çeşitlendirmek. Nikola Megre'nin de uğraştığı şey. Bu Pınar yoldaşın da işinde temel aldığı sorun bu. O da Artificial Intelligence for Governance, The Kitty AI diye bir iş yapmış. Aslında bakarsanız ekrana baktığınız zaman... Bir yavru kedi çıkıyor karşınıza Şimdi yapay zeka ile ilgili Tahayyülümüz bizim nasıl İşte böyle insana benzeyen bir şey yani Bu tür işler aslında bakarsanız Taktiksel bir şekilde Yapay zekanın algılanma biçimini Ve dolayısıyla gündelik hayatımıza yapabileceği Katkıyı da değiştirmeye çalışıyorlar Bizim konuşmayla çok paralel Bir şekilde Pınar'ın da yaptığı Çalışmada Bizi korkutmayacak Böyle sevimli bir kedi 2039 yılından Ee, bize bir siyasetçi olarak sesleniyor. Ee, ve de e, gelecekten konuşan bu yapay zeka, e, bugün yani geçmişte çözülemeyen mülteci krizi gibi, iklim değişikliği gibi ya da ekonomik e, buhran gibi e, sorunlarla insanın nasıl başa çıkamadığını ve error verdiğini <gülüyor> sürekli anlatıyor. E, işin en sonunda da, Demokrasi kentte yani poliste e, doğdu, megalopolis de, yani mega kentte ölmesine şaşırmamak lazım diye bitiriyor. Aslına bakarsanız bu da hani güncel sanat diye konuştuğumuz bir şey varsa ya da günümüzün sanatı diye bir şey varsa e, işte tam da bu günümüzün sorunlarıyla iç içe geçen ve e, siyasal aktiviz, aktivizme destek veren bir sanat projesi diyebiliriz. İnanılmaz yerinde içinde geçmekte olduğumuz şu dönem için özellikle anlamlı. Ebru çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ee, ederim. Bahsettiğim bu sergiyi Hauster Kültüren Der Welt'te yani Dünya Kültürleri Merkezi'nde e, izlemek mümkün. Berlin'de 5 Mart'a kadar. Önümüzdeki hafta Hariç'ten Sanat programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hariç'ten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay.